1324, numaralı konu, Ebu Umame'nin talebelerine, öğrendiklerinizi halka öğretiniz, demesi, evet, Humus'ta Ebu Umame'nin yanına gittik, ona selam verdik, bize, sizin bu meclisiniz Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerdendir ve sizin aleyhinize de şahittir, Allah'ın Resulü tebliğ etti, siz de tebliğ ediniz, dedi.